Ee, Yahya Hoca hayvansal gıdalar konusunda doktorasını yaptı. Burada İsa Aleyhisselam'ın e, Yahudilere getirdiği kolaylıklar var. Yani işte size haram kılan haram bazı şeyleri helal kılmak için geldim diyor. Şimdi o kendisinin yap çalışma yaptığı konularda onunla ilgili biraz bize bilgi versin. Evet Yahya şimdi seni dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim <Gülüşmeler> Bu Ali İmran Suresinin okunan ilgili ayetinde İsa Aleyhisselam'a helal ve haram kılma fiili isnat ediliyor. Önce kısaca ona bir değinmekte fayda var. İsa Aleyhisselam Allah'ın Resulü ve sık sık biz derslerde hep şu vurguyu yapıyoruz ki Resul dediğimiz kişi Allah'ın kendisine verdiği emri insanlara olduğu gibi tebliğ eden kişi demektir. Yani bu mesajın içine hiçbir şey eklememiş, hiçbir şey de çıkarmamış kişiye Rasul deniyor. İsa Aleyhisselam'a burada helal ve haram fiillerinin nispet edilmesi onun Allah'tan bağımsız yani müstakil bir şekilde helal ve haram kılma yetkisi olduğunu göstermiyor. Allah ona git şunların helal olduğunu onlara söyle buyurduğu için o geliyor insanlara diyor ki ben Allah'ın Resulü olarak size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmaya geldim. Dolayısıyla burada bir şeyi helal veya haram kılan o Resulün, Peygamberin İsa Aleyhisselam'ın kendisi değil onu gönderen Cenab-ı Hak. Önce bu vurguyu bir kez daha hatırlatmamız gerekiyor. Peki Burada İsa Aleyhisselam bazı şeyleri helal kıldığını, bazı şeyleri helal kılmak için geldiğini beyan ediyor. Ba'dallazi hurrimalikum. Şimdi bazı şeylerin helal kılınması vurgusu da çok önemli. Eğer burada bazı kelimesi kullanılmamış olsaydı size haram kılınan her şeyi helal kılmaya geldim gibi bir sonuç çıkabilirdi. Yani İsa Aleyhisselam'dan önce gelmiş olan bütün peygamberler İsrailoğullarına neyi haram kıldıysa İsa Aleyhisselam gelmiş o ana kadar bütün haramları helale çevirmiş olacaktı. Halbuki böyle bir olay yok. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın helal ve haramla ilgili prensipleri evrenseldir. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar Dinlerde hep aynı haramlar var varola gelmiş. Yani ne kadar geriye giderseniz gidin, Nuh aleyhisselam'da ne haramsa bizde bugün aynı şeyler haram. Bizde bugün neler haramsa İbrahim aleyhisselam zamanında, Musa aleyhisselam zamanında da aynı şeyler haram. Bir değişiklik yok. Fakat Yahudilerle ilgili olarak bir farklılık söz konusu. Cenab-ı Hak Nisa suresinin 160 ve 161. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Estauzu billah. Febidhul min minellezina hadu harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum. Zalimlik yapmalarından dolayı ''Daha önce onlara helal kılınan temiz şeyleri de onlara haram kıldık.'' ''Daha önce temiz olduğu için helal olan bazı yiyecekler, Yahudilere zalimlik yapmalarından dolayı ceza olarak haram kılınmış.'' Devamında, İki üç suçları daha zikrediliyor ve bir sat dihim ansebi ilallah insanları Allah yolundan çokça saptırmalarından dolayı ve akzihimur riba ve anhu yasaklanmalarına rağmen insanlardan faiz almaları sebebiyle ve eklihim emu alen ve insanların mallarını batıl yolla yemeleri sebebiyle biz onlara normalde helal olan temiz yiyecekleri dahi haram kıldık buyuruyor Allah. Peki bunlar ne? Bunlar hangi ayette açıklanıyor? Bunlar da Maide suresinin, e, düzeltiyorum, En'am suresinin 6. surenin 146. ayetinde açıklanıyor. Bu 146. ayetin hemen öncesinde bizim peygamberimize hitaben, Allah bize bu ümmete neleri haram kıldığını açıklıyor. Buyuruyor ki kul Ey Muhammed de ki onlara la ecidu fima uhie ileyye muharraman ala ta'imin yut'imuhu. Yiyen bir kişiye, kimseye yemesi haram bir şey bulamıyorum bana yapılan bu vahide. İlla ancak şu şeyler müstesna. En yekuna meyteten bir yiyecek ki kesilmeden kendiliğinden ölmüş olan bir hayvan leş meyte bunun Arapçası Kur'an diliyle eğer böyle bir şeyse o haramdır ev demem mesfuhan veya hutta akıtılmış olan kan ev lehme khinziirin veya hutta domuz eti kife'in ne huritsun bu bir ritstir pisliktir hem maddi hem manevi anlamda ve dördüncü olarak da evfiskan uhiilleli gayrilahi bihi fasıklık yapılmak suretiyle yani yapıldığında kişiyi dinden çıkaracak bir eylemle bir hayvanı Allah'tan başkasının adına kesmişseniz yani bir hayvan Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmişse o da haramdır. ''Bu dört şeyin haramlığını buluyorum'' de diyor onlara. Bu ayetten sonra 146. ayette de buyuruyor ki Allah ''Ve alellezîne hâdû harramnâ küllezî zufûr'' ''Biz daha önce Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları da haram kılmıştık.'' buyuruyor. ''Küllezî zufûr'' ibaresi, tüm tırnaklı hayvanlar. Bu Tefsirlerde bu ibare çokça tartışılmış. Acaba ne kastediliyor diye. Bir sonraki cümleden aslında bir e, açık kapı var bunun anlaşılmasına dair. Çünkü Cenab-ı Hak devamında bakari الْبَقَرِ ganemi diye Sığır ve koyun cinsini ayırıyor. Yani Sığır Ve koyun cinsi hariç Parmağı bulunan bütün hayvanları onlara haram kıldık diyor Allah. Aklınıza ne gelirse. Yani koyun ve sığır cinsi hayvan ve bir de parmağı olamayacak olan balıklar var. Bunun haricinde aklınıza gelen bütün hayvanlar ceza olarak Yahudilere haram kılınmış Allah tarafından. Artı bu sığır ve koyunla alakalı da bir kısıtlama söz konusu ve el bekari vel ganemi harramna aleyhim şuhumahuma sığır ve koyunun ''Yağlarını da haram kıldık.'' diyor Allah onlara. Sadece etlerini yiyebileceklerdi. Tabi orada ufak bir iki istisna var. Kemiklere yapışanlar olursa, bağırsak e, cidarına yapışmış olanlar varsa ve sırt bölgesindekiler hariç diyor. Yani iç yağları onlara haram kılınmış. Niye böyle? ''Velike bi bibeğyihim'' buyuruyor Allah. İşte taşkınlık yapmalarından dolayı bir ceza olarak onlara bunu yaptık. Onlar biraz önce Nisa suresinde zikredilen dört yanlışı işlediklerinden dolayı Allah da onlara normalde helal olması gereken hayvanları haram kıldı. Balıklarla ilgili de biliyorsunuz cumartesi yasağı vardı bunlarda. Allah onlara cumartesi günleri balık havalamayı da yasaklamıştı. Ve imtihan etmek için de onlara haftanın diğer günleri Hiçbir şekilde o derelerden, göllerden artık nereden balık tutuyorlarsa balıklar oraya uğramıyor. Ama yasak olan cumartesi günü ortalık balıkla kaynıyor, görüyorlar ve en sonunda zaten dayanamayıp o yasağı da çiğniyorlar. Böylesine ağır yasakları var. Bunun üstüne bir de bu Yahudi hahamlarının yani din adamlarının Onlara hayatı daha da zindan edici bir takım yasakları var. Şimdi normalde Tevrat ilk geldiğinde Musa Aleyhisselam domuz etini, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı, kanı ve kendiliğinden ölmüş olan hayvanı zaten haram kılmıştı. İşledikleri suçlar yüzünden diğer hayvanlar da haram kılındı. Bunun haricinde onlar da Mesela, kan ve iç yağının yanı sıra Tevrat'ta Yahudilere hayvanların bacak ve but kısımlarına yer alan siyatik sinirlerinin de yenmesi yasaklanmış ve bunlar da bunu temizleyemeyeceklerini gördüklerinden bu e, hayvanların but kısımlarını ve bonfile denilen kısmı hiçbir şekilde bugün Yahudiler tüketemiyorlar. Artı Tevrat'ta üç kez bir yasak tekrarlanıyor. Oğla, oğlak keçi yavrusu oğlağı anasının sütünde pişirmeyeceksin diye. Buradan yola çıkarak onlarda aynı anda etli ve sütlü bir yiyecek tüketilemez. Yani patik bir örnekle verelim. Bir dönerle bir ayran bir Yahudi'ye göre aynı anda caiz değildir. Böylesine bir nasıl diyelim bela altında idiler. İşte Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ı gönderdiğinde onlara İncil'le ilk olarak dedi ki وَمُسَدِّقَا لِمَا de دَيْمِنَتْ تَوْرَاتِ tevrat. Ben Tevrat'ı tasdik edici bir Resul olarak geldim. Yani esas amacım Tevrat'ı yürürlükten kaldırmak değil. Aynı ibareyi biz zaten bugün şu an elimizde bulunan mat ta İncilinde de birebir görüyoruz. Orada Hz. İsa'ya aynen şu cümle isnat ediliyor. Diyor ki ben kutsal yasayı yani Tevrat'ı ve peygamberlerin sözlerini yıkmaya değil tamamlamaya geldim. Bakın bu musaddikan beyne yedî. Kur'an ayetiyle İncil'deki bu pasajı eşleştirdiğimiz zaman birebir uyuyor. Fakat işte size haram kılınan o bazı şeyleri de helal kılmaya geldim. O bazı şeyler, işte müfessirler diyorlar ki, işledikleri suçlar yüzünden normalde helal olan ama sadece onlara haram kılınan temiz yiyeceklerdi. İsa aleyhisselam geldi, olayı tekrar aslına çevirdi. Yani, daha önceki peygamberlerde ve Musa Aleyhisselam'ın ilk zamanlarında size ne haram kılınmışsa sadece onlar haram, onun dışındaki diğer temiz yiyecekler helaldir." Şey, İncil'deki o şeyi dokusa mı? Bugün tabi elimizdeki <gülüyor> İncil'de bu şeylerin yansıması nasıl onları da unuttum, onları da aktarayım. <gülüyor> Elçilerin İşleri diye bir kitabı var. İncil'in bir bölümü. Orada iki yerde şöyle bir olay naklediliyor. Petrus, Pavlus, Barnaba ve Yakup. Dört isim zikrediliyor ki bunlar Hristiyanların en çok saydığı ve belki bugünkü Hristiyanlığı mimarı olan kişiler. Havarilerden de herhalde sayılıyorlar bunlar. Bunlar evet, Orada, orada Paulus'u çıkarsan Yasin Suresindeki وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ de anlatılan Rasuller. Evet, Paulus çünkü bunlardan daha sonra. Tamam, Paulus sordu. Bu evet. sırada evet. Paulus olmaz. Evet. Bunlar toplanıyorlar. Antakya'da, Suriye'de ve Kilikya'da Hristiyanlığı yeni kabul edenlere bir mektup yazıyorlar. Hristiyanlığı tanıtmak amacıyla. Ve o mektupta, yiyeceklerle ilgili şöyle bir ibare var. Diyorlar ki, ''Kutsal ruh ve bizler, gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeye uygun gördük.'' Nedir onlar? ''Putlara sunulan kurbanların etinden.'' Bakın, putlara sunulan kurbanların etleri nedir? Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. İki, kandan. Üç, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Sonra mektup bitiyor. Evet. Burada bir domuz konusu evet. evet. Üçü tutuyor, domuz eti eksik. Yani o Enham Suresi 145. ayette geçenler birebir. Üçü var ama evet. bir tanesi yok. Eksik. Dördüncüsü eksik. Evet. Bu diyorlar ne oldu peki? Kim buharlaştırdı bunu? Araştırmacılar daha çok bu Paulus'un üzerinde duruyorlar ki biraz önce kullandığım kelime aslında Paulus için geçerliydi. Yani evet. bugünkü Hristiyanlığın mimarı olan kişi. Hazreti İsa'dan daha çok bunun şeyleri etkindir bugünkü Hristiyanlıkta. Onun İncil'de kendisine ait mektupları, nutukları falan var. Onlardan iki tanesi şöyle diyor ki, Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Ve şükranla kabul olunursa hiçbir şey reddedilmemelidir. Dolayısıyla haram, yasak ne varsa hepsini zaten birçok kaldırıp şey, atabiliyor. Birçok haramı da işlediğini itiraf evet. ediyor kendisi. Korintillere gönderdiği mektupta da aynen şu ibareye yer vermiş Paulus. Diyor ki kasaplar çarşısında satılan her çeşit etin Vicdan sorunu yapmadan sorgusu sualsiz yiyin. Evet. Yani domuz evet. her alakadan aslında fabursuz. Şimdi şey yaparsanız çıkıyor. o <gülüyor> Tevrat'ta domuz haram. Değil bunu Onu evet. onda tespit etmiştim. Tamam. Tevrat'ta domuz Zaten bugün dikkat ederseniz Yahudiler kesinlikle domuz yemezler. Kur'an-ı Kerim de daha haram. Zaten o ibareye baktığınız zaman o Şeye gönderilen, Antakya'ya gönderilen hı hı. mektuba Enam 145'in aynısı ama işte bir tek domuzu çıkarmışlar orada. Şimdi de şey çok ilginç olan şu. Hristiyanlığı bozan Paulus'un mektupları bizzat İncil'in içinde yer alıyor. Buraya kadar nasıl girmiş bu? Oradan biz ibret alalım. Yani öncekilerin e, gittikleri yoldan herhalde arkasından gelenlerde gitmiştir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i korudu. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde böyle bir şey yok. Ama Kur'an-ı Kerim'in kelimeleriyle oynanarak istenen hedefe ulaşmıştır ve bugün kelimelerle oynamayı işi devam ediyor. Yani o kadar çok din adına hareket edip de bu kelimeleri e, şey yaparak kullanarak mesela işte salat kelimesini kullanıyor bazı kimseler namazı kaldırıyorlar. Başka kelimeleri kullanıyorlar, bir takım şeyler yapıyorlar. Yani bu devam edecek, bu Yahudilerin yapmış oldukları bir uygulamadır. Paulus da zaten azılı bir Hristiyan düşmanı olan Yahudidir, fakat sonra Yahudilik düşmanlığı ile bir şey olmadığını anlayınca işte ben İsa'yı gördüm eee şeyde Celile de gördü gözüktü diyordu. Şam yolunda, Şam yolunda gördüm. işte bana dedi beni Rasul yaptı. işte git babam oğul ve kutsaldur adına insanları vaftiz et dedi şeklinde şeyleri var. Yani bunlardan çok ibret almamız lazım. Evet, sağol teşekkür ederim.